Hamdülillahi minen Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. rabbil alamin ve en ala ala aziz. Kur'an-ı beyanın hak ve hakikat olduğuna en sadık deliller bir tevhidin bütün iktizalarını ve lazımlarını mertebeleriyle muhafaza etmesidir. 2. Esma-i Hüsna'nın tenasüp ve iktizası üzerine hakayki âni ilahiyedeki muvazeneyi mürat etmesidir. 3. Rububiyet ve uluhiyete ait şunatı ı kemali muvazene ile cem etmesidir. Kur'an'ın bu hasiyeti beşerin eserlerinde bulunmadığı gibi melekut cihetine geçen evliya ve sair büyüklerin netayici fikirlerinde de bulunamamıştır. Ve eşyanın batınına dalmış olan işrakiyun ve alemi gaybe nüfuz eden ruhaniyun dahin, Kur'an'ın bu hasiyetini bulamamışlardır. Zira onların nazarları mukayet olduğundan hakikatı mutlaka ihata edemez. Bunlar ancak hakikatin bir tarafını bulur ve ifrat tefrit ile tasarrufa başlarlar. Bunun için tenasıyı bozup muvazeniğini ihlal ediyorlar. Mesela envay cevahiri havi, ziynetli ve kıymetli bir defineyi keşfetmek için birkaç adam denizin dibine dalarlar. Denizin dibinde araştırma yaparken birisinin eline uzunca bir parça elmas geçer, definenin müştemilatını tamamen bu gibi elmaslardan ibaret olduğunu hükmeder. Sonra arkadaşlarından başka çeşit cevherlerin bahsini işittiğinde onların buldukları cevahirin, kendi bulduğu elmasın nakışları olduklarını tahayyül eder. Diğeri kürevi bir yakutu bulur. Öteki arkadaşı da başka bir çeşidini buluyor. Ve hakeza her birisi definenin esas müstemilatı kendi bulduğu çeşitten ibaret olduğunu ve arkadaşlarının buldukları çeşitler de definenin zevait ve teferruatından olduğunu itikad eder. Mesele bu şekle girmekle muvazene kayıp, ve tenasüp zahir olur. Sonra meselenin hakikatını keşf ve izah için tevilat ve tekelifata başlarlar. Hatta definenin inkarına bile zehap eden olur. Evet. Sünnet-i senye ile muvazene yapılmazdan evvel hemen meşhudatına itimat eden işrak-ı yudine eserlerini teemmül eden zatlar şu söylediğimi hak verir. Bila tereddüt kabul ederler. Arkadaş... Kur'an da o defineyi keşfetmek için o denize dalmıştır. Fakat Kur'an'ın gözü açık olduğundan defineyi tamamıyla ihata ile görmüştür. Ve hakikate uygun bir tarzda tenasüp ve muvazeneye riayet ederek kemal-i intizam ve ıttırat ile hakikati ishar etmiştir. Arkadaş nevi beşerde envan dalalete düşen fırkaların sebebi dalaletleri imamlarının kusurudur. Evet imamları batından bahsetmişlerse de meşhurdatlarına itimat ve iktifa ederek esna-i tarihten dömüşlerdir ve hafez de şey'en ve anke eşya'ı kavlene musaddak olmuşlardır. Elhamdülillah. Eiden eyühel aziz Kur'an-ı mucizü beyanın hak ve hakikat olduğuna en sadık deliller. Bir, tevhidin bütün iktizalarını ve lazımlarını mertebeleriyle muhafaza etmesidir. İki, esma Müslümanın tenasüp ve iktizası üzerine hakayki i ilahiyedeki muvazeneyi müraat etmesidir. Üç, rububiyet ve uluhiyete ait şuunatı kemali muvazene ile cem etmesidir. Kur'an'ın mucizül beyanın hak ve hakikat olduğuna en sadık derindir. En sadık derindir. Üç açıdan bakıyor değil mi? Kur'an'ın hak hakikat olduğuna en sadık derindir. Birincisi, tevhidin bütün iktizalarını ve lazımlarını mertebeleriyle muhafaza etmesidir. Şimdi mesela usul alimleri İmanın hakikatlarını, imanın şartı. Çocuklarına öğretilir, ahmeti öğretilir. ne nedir? İşte Kur'an'ın tevhidle getirdiği niyar ve ölçüler. Allah'a iman. Eğer Allah varsa, Allah külla ve melekleri olacak. Allah varsa, Allah'ın marziyatını, yaratılış sır ve esrarlarını, insanın görev ve sorumluluğunu bildirecek. Kitaplara iman. Allah varsa, Cenab-ı Hakk'ın cemal ve kemalini, insanların sorumluluğunu, Allah'ın marziyatını, tebliğ noktasından muaddi olarak peygamberler beşerini yapacak tahmin edecek. Allah varsa elbette şeyde var. Peygamber'e iman. Ey Cenab-ı Hakk'ın saltanatı olur mu? Üç günlük bir demya. İşte i̇nsanlar geldiler. Dünyada üç gün, beş gün yaşadılar öldüler, gittiler. Her şeyin devamı o şeyin zatından daha kıymetlidir. Beka bir ebediyet olmazsa Olur mu? Evet. Demek ki Allah'ın önlette var. var. E, <gülüyor> Her şey kaderden çıkmış. Her şey planla kesilmiş, tehdit edilmiş, edilmiş. Her şey ölçüyle yaratılmış. Eşyanın tenasibinin arkasında ne vardır? Takdir güzelliği yaratır. Tasarım güzelliği. Bilim güzelliği vardır. İrade güzelliği vardır. Bin bir resmanın güzelliği vardır. <gülüyor> Dolayısıyla Allah var, elbette kader var. kader var. Kader var. Her şey irade ilaheden çıkmış. Ezelde Allah vardı, Cenab-ı Hak kainatı yaratmaya irade etti. <gülüyor> İnsan bir projeye başladığı zaman değil mi? Projenin önce neyi olur? bizi bir etkide olur. Plan dairesinde mesela tezekkül edilir, tefekkür edilir, daha sonra plandan nizayete çıkartılır. Yani kanun, ilim dairesi, daire ilimden daireyi kudrete getirilir. Şimdi bu noktaya nazardan bakınca mesela tevhid bir küldür, bir bütündür, İman bir bütündür. Dolayısıyla yani bize bakan cephesi noktasından da tahliye ettiğimizde İman, tecezzi ve inkısam kabul etmez. Bazı şeyler var onları veremezsin, karşılayamazsın. Tamam, ekmeği verersin kuşakla, bu yarısı sana yarısı falan. Bir abdesti ver. Böl. Abdest bölün bütün İman da bir bütün olur. Yani Eğer bir insan Allah'a inansa, ahirete inanmasa o iman, iman değil. Allah'a inansa, kadere inanmasa yine o iman, iman değil. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim, tenasüt noktasından bakınca Tevhid'in bütün mertebelerini, bütün nazımlarını yapmış? Allah, ee şimdi Cenab-ı Hakk'ın hiçbir saltanat yok ki, hiçbir devlet yok ki, hiçbir efendim, krallık, ne dersen ülke yok ki o ülkenin hapishanesi olmasın. Hapishanesiz bir ülke olur mu? suçlar ne olacak? Tezi ceza yürüyecek, hapse atılacak. Her ülkenin hapishanesi olsun Cenab-ı sultan-ı ezzeli, maliki ebedi Allah'ın hapishanesi olmasın. Cehennem. Her padişah râiyetini tatlif eder, ikram eder, ihsan eder. Muti şefkat ve merhamet kanatlarını açar mı? Açar. E, Allah muti kullarına, itaat eden kullarına, ilkiyat yani eden kullarına, kurluk görevini yerine getiren insanlara evlat neyi verecek? Cenneti verecek, bekayı verecek, rahmetiyle verecek. Yani bizim şeyimizden de <gülüyor> sıkarsız değil, Allah'ın neyidir? <gülüyor> Ve rahmetidir. Şimdi bu noktaya nazardan bakınca, Kur'an'daki tevhid hakikatlarında tam bir tenasif var. Kuran an daire-i anlatırken Allah ile Allah'ın vasıf ve sıfatları bakın. Şimdi Allah ezelidir. Ezeli olacak ki akıl olsun, tatlın olsun. Allah yaratılmaz, yapılmaz. Cisim ve cismani değildir. Cisim ve cismaniyet'e nedir, vasıflardan da nedir? Evet. Ezelim ve Allah ezele olduğu gibi ebedi olacak. Yani. Allah mülkünde, lehül mülk. Tevhid ilgili bahisler. Yani, yani bunun kesitleri çok. Tevhid ilgili hangi kesite baktığımız zaman Kur'an'ın ışığı altında, hepsinde ne var? Bir tenasif var, bir ölçü var. Hikmeteme var, güzellikler var. Yani Allah mülkü, Allah mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. mülkü daimi olacak. Ebedi olacak. Allah adilir. Allah rahimdir. Allah kimdir? vakiza. Bu bir. İkincisi. İki. Esma-i Hüsna'nın ve iktizası üzerine hakayı ki ilahiyedeki muvazeneyi mürat etmesidir. Böyle tabi Cenab-ı Hakk'ın tabi <gülüyor> her ismin dünyada tecellisi var mı? Küllü alıyor. Fil Esma'nın hemen hemen ekserisi dünyada ne yapıyor? Tecelli ediyor. Esma'nın tecellisindeki azim sırlardan birisi budur. Esma'nın bir kısmı celalidir. Bir kısmı nedir? Cemalidir. Şimdi Kur'an-ı Kerim, Esma'dan zikriş şey ettiği zaman, bahis açtığı zaman cemal ile celal arasında da bir denge tesis ediyor. Yani şimdi Celali, Esma'nın tecellileri nefesi kesiyor. Yani. Öyle bir ateşten sakınmış ki cehennemden, odunu kimdir? Yakıtı kimdir? İnsanlar ve taşlardır. Kur'an, cehennem azabını dehşete şiddetle anlatıyor. Esma diliyle fezer, ipke yaparken Allah'ın kahar isminden, cebbar isminden, müntakim isminden, hak isminden, Al isminden haber veriyor, veriyor. Evet. Ama Kur'an-ı Kerim'deki ki bu muadilet, ölçü, dengeye baktığımız zaman Kur'an'ın yarısı tehdit ayetidir. Yarısı da teşvik ayetidir, rahmet ayetidir, ayetidir. <gülüyor> Kur'an ümitlerinde, ümitleri de ortada bırakıyor mu? Hayır. Son nefese kadar yani bak Kur'an ne yapıyor? Bizi ve davet ediş. Allah'a dil istiğfar et, iltica et. Allahu hak. rahim, ama var. bir kalp. Kıyamet korktu zaman ayet demişiz Firavunlara, o Deccallara, o Ekâbirlere yine da satana sürüp de yani Allah'ı unutanlara, insanlara zulümle tahakküm edenlere karşı ayette geçiyor. Yerler ve göklerin sahibi kimdir? Soracak. Yerlerin ve göklerin maliki kimdir? Sahibi kimdir? Ses yok. Yine Cenab-ı cevap Vahid-i olan Allah'tır. Allah'tır. Celal'da ne tecellilerden Kur'an'a haber veriyoruz. Hem de cemal Ve taklatuluk. Allah. Allah dilerse, cemiyen geçiyor. Allah dilerse bütün günahları. i̇bn Abbas bu ayet hakkında demiş ki Müslümanlar hakkında en rahmet ayeti olur. Allah dilerse bütün günahları ne yapabilir? Affedebilir. İşte Kur'an'da hem celali tecelliler hem de cemali tecelliler muvazene içerisinde zikredilmiş. İşte bu manayı üsul alimleri nasıl tabir etmişler? Beyne, haf ve rica. Mimini. çizgisi, ölçüsü olacak. Bu manayı Aziz çok güzel sembolize etmiş demiş ki bütün Müslümanlar içerisinde bir kişi cennete gidecek. Ben rahmet-i ümit ederim ki o ben olayım. Bütün Müslümanlar içerisinde bir kişi de cehenneme düşecek. Korkarım ki o ben olayım. Şimdi bu muadelet ve denge. Kur'an'da ifrat ve tefrit yok adam hakimdir. Yani i̇stikametçi Kur'an diyor. Bir de bu cihet var. Yani... Üç, rububiyet ve ulubiyete ait şuunatı rububiyet ve ulubiyete ait şuunatı kemali muvazene ile cem etmesidir. Yani i̇ki daire, bir ulubiyet dairesi, bir rububiyet. rububiyet dairesi. Rububiyet <gülüyor> <gülüyor> daire-i noktasında daire-i rububiyet bizden ne istiyor? Evet. Terbiye. Evet. Şimdi kainatta iki tip terbiye var. Allah'ın rububiyetinin tecellisi iki cihette zuhur ediyor. Biri kevni rububiyet. Yaşada mevcudatta Allah'ın kevni rububiyeti tecelli ediyor. İşte Hı. adam Bakın dağlara, bahçelerden, Cenab-ı Hakk'ın çekirdeklerden terbiye ediyor, meyve yaratıyor. Yontulmamış kaba, keresleğini yapıyor, terbiye ediyor. Cenab-ı Hakk'ın bize sunmuş olduğu ne kadar sofralar varsa, o nimetler hep nedir? Allah'ın ruhu bitiriydi, kevanatıdır. Rızka bakın, ikramlara bak, sofralara bakın, bak, kevni ruhu bir dokunuyor Satıyor yani. Elini alıyor. Evet. Bir, bir ikinci sözler. Maddeye yani, yani Bunda ne Toprağa bakıyor. Topraktan pamuk. Pamuk. Topraktan muğdayı, topraktan arka. Topraktan portakal elini alıyor. Topraktan ayat. Hep bunu Allah'ın yuvveti. Kemal derecede daire-i görünüyor mu? Görünüyor. E, daire sadece kevni mi? Hayır. Asıl daire-i merkezinde kim var? İnsan. Evet. Kur'an niye geldi? İnsanı Hı. terbiye etmek için. Evet. Peygamberleri Allah'ın niçin gönderdi. Hı. Tabii insanın terbiyesi kolay değil. İnsanın terbiyesi zor için Allah gömleleri tavzif etmiş göndermiş. <gülüyor> bir tekvin-i var, bir de teşri-i var. Tekvin-i kainatta. Teşri-i şeriat yani Kur'an. Kur'an neye gelmiş? Beşerin benaliyetini kırmak için. Nefsin firavuniyetini, burnunu yere sürtmek için. <gülüyor> Sapık arzulara karşı İslamiyetin güzelliğini teslim ettirmek ve göstermek için işte <gülüyor> Terbiyeyi Kur'an diye az bakın. Evet. Evet. Hazreti Ömer 40'a yakın yaşan oldu. Evet. Kaç üniversite bitirdi? Nerede eğitim gördü? Evet. Evet. Kur'an'ın terbiyesi. Sana nereye Sahabelerin Kısım külübüsi, kısım külübüsi, amil okuma yazma bilenlerin sayısını ileri azdı, ama sahabe en büyük evierler, en büyük alimler, müderrisler, mülamalar sahbenin devam detayını başa mı yiyor? Ayağını yetişemiyor. Onlar nerede geçtiler? Kur'anın Kur'an-ı Kerim Daire-i Rubiyet noktasından beşeri ölçüye getiriyor getiriyor Getiriyor. Beşeri Rubiyet noktasından terbiye ederken de en güzel örnek olarak kim nazara veriyor? İşte, Zat-ı Muhammediyet. Muhakkak sen ayet-i azim bir ahlak üzerindesin. Cenab-ı Hak Resulallah niye gönderdi? ahlakı tamamlamak için, güzel ahlakı tamamlamak için, tamam etmek için yani Demek daire-i rubiyetin e, Daire Rubiyet merkezinde insan var. Bakın, şimdi daire-i rubiyetin merkezinde insan var. İnsanın da aksa gayeti terbiye noktasında nedir? İnsanı kamil. İslam tarihinde, evet. müştehitler, aminler, Nusani Kamil deyince kimin hazırla veriyorlar? Hazreti Ali. Nusani Kamil. Hangi ciyette bakıyorsun? Mükemmel. Nusani Kamil fakülte gibi değildir. Nusani Kamil üniversite gibidir. Şimdi şurada bir fakülte var. Fizik öğretir. <gülüyor> Matematik öğretidir. Doktor yapar, hukukçu yapar, istatçı yapar. O kadar. Hukuka gittin yokuşu olsun o kadar. Ama bir üniversiteye girdiğin zaman üniversitede bütün fakülteler var mı var? Ki insanı kamil şey gibi. Kendi mahiyetinde pek çok fakülteleri barındıran cami bir üniversite gibi. Hem Gürfan hem Ağabey. Hem mütefekkir, hem muallim, hem müderriz, hem mübelli, hem mühessir, hem mükemmel, hem mücemi derecesine göre Allah. Im. Şimdi Kuran-ı Kerim'de demek, Kuran-ı Kerim delili inayet noktasında Allah'ın ruhumiyetinin tecellilerini anlatıyor rahmet denileri, inayet denileri, lütuf denileri sayıyor. Kainattaki bütün terbiye aslında insanın başına bağlıdır. İnsan netice veriyor. Yani proje noktasından bakınca kainatın aslı projesi şekeri, şeker bahanesi bütün ölemlerin öz ve özeti insan. Khallaket lilah'ın kecerisinde Allah insanı merkez olarak yaratmış, bütün nimetleri başına bağlamış kevni rûhiyetin tecellisinde de insan merkez. yani e hayvanlar yiyor, onların da sofrası var. Bizim de soframız var işte. E koyunun, ineğin sofrası dikin yani ortaya. Yani. Hayvandanın sofrasına bak. Yedikleri de karakış piş, çıkış çık geliyor. Biz insanın sofrası. şu tezine bak. Şu rahmete bak. Şu inayete bak. Sofralar yani kevni rûhiyete medar sofralar da insan için. Açınır. Ama kevn rubiyetin de maksadı teşri-i rubiyet, insan kamil, Allah'ı bilen, hakiki bir mümin, hakiki bir arif, hakiki bir mütefekkir, hakiki bir abid, rubiyetin derbalı, measum rubiyetin derbalı. Yani ben eskiden ölümleri çok söylüyordum, yani bizden beklenen masaliyet nedir? Bu ruhiyetin kölesi olmak, ruhiyetin kölesi, Risaletin esiri, ruhiyetin kölesi, Risaletin esiri, ruhiyetinle hayretleri olmak. Ha. Şimdi daire ruhiyet var mı? Daire-i ruhiyet değil mi? Neye bakıyor? Daire-i e. Senin Mâhudu bilhakın kimdir? Allah'tır. Bu yüzden uluhiyet manasını Mâhudu bilhak olarak ifade ediyor. Mâhudu bilhak. Secde kimi oydur? Sadece Allah'a. Büyük kimdir? Mütekkebbir, aziz, celil, kahhar ve kimdir? Allah. Tayy. <gülüyor> <gülüyor> ya. Uluhiyet. Kim kimin? Allah'ın. Ya. Allah ya. İcrad kimindir? <gülüyor> Mülkünde dilediği gibi tasarruf yetkisi kime aittir? <gülüyor> Allah'a <'ım. Ya>. aittir. <gülüyor> şam noktasından bakınca Allah Allah. Allah bütün kullarında ne istiyor? Secde, itaat ve nüfiyat istiyor. Kulluk zaten itaat çizgisidir. Allah'a teslimiyettir. Usta diyor ya وَالَّذِي نَفْسٌ مُوَامَنٍ Gösteriyor ki ayrı i ruhbet içerisinde Cenab-ı Hakk'ın kulları içerisinde en müstesna kul Peygamberimiz. <gülüyor> uluhiyet noktasından bakınca ilah, Allah <gülüyor> secde sadece kime olur? Allah olur. <gülüyor> <gülüyor> İnsan peygambere secde ise daire-i İslam'dan çıkar, imamdan çıkar. Secde sadece Allah. Bütün insanların potası, formatine ne? Kulluk. Onun için peygamberimiz kasem ederken, yemin ederken ne diyormuş? Muhammed'in Nefsi Allah'ın yedi kudreti diye tasarrufundadır. Ona kasem olsun ki. Yani Resulullah ef'alli hareketinde serbest değil. <gülüyor> İstediği yerde oturamaz. istediğini konuşamaz. istediğini yiyemez. Yani, Burada onu yeterli eden sırfı esra i̇şte Kur'an bir kül bir bütün gibi. Yani, Tenasük. Şimdi tenasibi nasıl anlamak lazım? Kur'an'ın bütün ayetlerinde tenasip var. Tecezzi ve inkısam kabul etmeyen bir kül hikayeler, bir, bir küllü hükmünde. Kur'an da öyle. Şimdi nasıl anlamak lazım? Şimdi ya yani güzel bir arabası var. Yani Merse'de e sıfır araba, getir şuraya şuraya, çok araba yok. Ondan sonra kaportasını aç, motorunun parçalarını şey dağıt, dağıt. Şey i̇şte bir araba nereden başlamak için kimin tane var? Parça var, hepsinin parçalarını dağıt Hiçbir teras yok mü? görünmez. Motordan anlamayan, usta olmayan bir adamı da getir uğraşın o parçaları bir araya getirip de arabayı yapamıyor Yapamaz. Mümkün değil. Mümkün. İçinde boğulur. Bu parça da kullanacak? Nasıl kullanacak. Ama şöyle şu kayıta konuşalım. Adam mesela hiç araba görmemiş, Hiç araba kullanmamış. Hiç arabanın motoru üzerinde de bilgisi yok. Ama aklı var, mantığı var, muhakemesi var. Getir o parçaları Dağıt, birbirler içerisinde karıştır, buna yüz senede ver. Hadi, düşünün, bunları bir araya getirsin, aynen sıfır Mercedes'i ortaya çıkarsın. Çıkartabilir mi? Hiç mümkün değil. Şimdi mesela bu arabada bak, tenar var. hepsi yerli yerinde takılmış. Son teknoloji, beş 6000 altı bin senelik teknolojisi anahtarı basıyorsun, açıyorsun, araba çalışıyor. Ve hedefe et gidiyor. Şimdi bu arabada ne var? Tam tesanüt var. Hepsi o e, arabanın kemaline hizmet ediyor. Hava yağmuru bakıyorsun silecek çalıştı çalış, değil mi? Buz tutmuş, buz çözücü. Koltuklar soğuk, Kortuna yaparız, ısıtıyor. Havaların, havalarınca, bambağı yakıyor, kapakıyor. Güvenlik için saygısını, teras yapalım. Altı bin senelik, şey, altı bin senelik beşer, kümülatif ilmenin. Tercümesi, şey, deneyimin neticesi. Mükemmel bir arama. Tecaniz bir arama. Ve hedefe de götürüyor mu? Götürüyor. Kur'an da öyle. Haşa öyle değil mi? Kıyasaya girmeyecek şekilde Kur'an'da tenasüp var. Yani, Kur'an'daki tenasüp bizi nereye götürüyor? İnsanı kamil manasına götürüyor. Yani, Kemalat-ı Külliye-i Kâbile. Kemalat-ı Külliye-i Şimdi tarikatlar çıkmış, sam tarik. Kamil insanları beklemiş. Onlara da hizmet etmişler. İşte Onların da talep yeri, şakirtleri, olmuş mu? Olmuş. Ama şimdi, geçen derslerde de böyle konuştuk. Şimdi, Osmanlılar gelmişler, Söğüt'te gelişmişler. Kaç kişi kaç altlardı? Yüz çadır. Yüz çadır. çadır geldi, ne yayılatsaydı? Domali Çaylısı'nda yüz çadır. Efendim 500 kişi 500 attı geldi. Şimdi bunlar ne yapacaklar? Efendim, çadır kurdular. E, hayatın ihtiyaç sayesinden birisine hava, ikincisi su. Su. beşer tarihine bakın. insanlar şehirleri, köyleri yerleşmeyendir de konuşuyor. Nerede su varsa suyun etrafında fıtatkan bu. Bu yani şimdi beş yüz sene aktı geldi, bu yaylılarda kalacaklar. Yani nasıl yapsak? De, devlet nimet etse, okulda su yok, getir buraya bidon, şeyden plastik bidon, bir ton on tonluk, yirmi tonluk, elli tonluk, elli tonluk yüz tonluk ne? su tankları. Bak şimdi şöyle bakıyorsun, bir tonluk tank. E Allah hareket versin ama, bir tonka açarsın, kullansın, sonra ne yapar biter. Kapasitesi bir ton, on ton, yirmi ton, otuz ton. Aynı bunun gibi. Mesela bir evliye belayet maktasından kapasitesi yüz ton. Feyz itibariyle üç ton, otuz ton, üç yüz ton, üç bin ton. Şahı Geylen üç bin ton. Öyle. Köydeki bir evliye On ton. Küçük kasabada. böyle yani çiçekler çubu açılmış ya. On ton. Yani velayetin feyizini suya teşvik edersek on ton. E on ton sudan epeyce insanlar istifade eder mi? Kabını doldurur, matarasını doldurur mu? Ondan tefevüz eder mi? İçerine ferah var mı? Ama on ton. Biter mi bir gün? Yüz ton. Üç 300 yüz ton. Üç bin ton insan velayet noktasına nereye çıkarsa çıksın, insanın görmesi, aklı işitmesi, kayıtlı olduğu gibi ona giren feyizler nedir? Kayıttıdır. Şah-ı manasında en yüksek velayeti de çıkmış olsa diyelim ki onun da şey velayetinin şey feyizi üç bin ton olsun. Ha, hocamın hatırına beş bin ton olsun. Ton. Ee, bir de burada büyük okyanusu var. Yani. Kur'an büyük okyanus gibi. Muhtak, büyük okyanus da kayda girecek, o da bir kap. Ezelden gelmiş Kur'an ebede gidiyor Niye en büyük evliyalar sahabeye kavuşamıyor? Fena fi şeyh, şeyh defane olmuş. 10 tonluk bir zatın, feyizinin altına baş koymuş, teslim olmuş. 20 tonluk, 30 tonluk, 40 tonluk, 100 tonluk, 200 tonluk. <gülüyor> Sahabe, Belayet-i Kübra, doğrudan doğuya Allah'ın mağaziyatını kelamından istihraç etmiyor. Anasına büyük okyan Çek. Evet. Fırt çek bakalım. Çok hırsızsan bir surayı bitirsin, çok hırsızsan bir fırtta Dicle'yi de bitir, bir fırça, fıratta gitsin, bir fırt şey çek, Nirvara'yı da götür, ama burada mutlak sonsuz bir derya çek var, çek bakalım. Sen <gülüyor> de burası biter mi? Kur'an işte Kur'an'a muhatap olmak Kur'an'ın rahle yetirmesinden yetişmek Allah'ın marzetini Kur'an'dan istihrac etmek manası ki bu neti en yüksek galettir sahabelerin velayeti budur. Orada berzah yoktur. Asla bulastır. Asıl Allah'ın kelamı. Kuran'ın bu haysiyeti Beşer'in eserlerinde bulunmadığı gibi, melekut ciyetine geçen evliya ve sayılı büyüklerin netayici fikirlerinde de bulunamamıştır. Şimdi mesela yani evliyadır, keşi var, var. Dalmış bazı hakkatları da denize dalmış bazı hakkatları da çıkartmış. Ama çıkarttığı mücevherat gibi. Kendi zanlı içerisinde, kendi meşrebine ne yapmış? Ziyade hepsini zan beslemiş, yahut bir yakıt çıkartmış. Onun gözünde benim çıkarttığım en birinci. Niye? Çünkü elmasdan haberi yok. Başka? altından haberi yok. Başka zümrütten haberi yok. Diğer kıymeti taşıdan haberi yok. Öyle vehmetmiş ki benim bulduğum en güzeldir en ziyadedir. Hepsi burada var demiş. Öyle anlamışlar. Hı. Halbuki de, çok kıymetli bir mücaharat kutusu olsa, açsan içini, bu ne? Hocam bu ne? Ne taşı bu? Akik. Akik taşı. Tamam. Ki mücaharat kutusunda sadece akik taşı olsa yeterli mi? Hayır. Sadece altın olsa, gümüş olsa, yakut olsa, mücevheret kutusu mütenevi olmasınız. Yani, hem yakut, hem elmaz, hem inci, hem zümrüt, hepsi. Ve yakutun da en kıymetlisi, elmasın da pürüzsüzü, en antikası, neyse o kaşık elmasın içine koy. Şimdi Kur'an, bakın, Kur'an bizzat ismi Vedat'ta gitmiş. İsmi Vedat'ta gidiyor. Vedat isminden ne kadar almışsa Allah bereket versin için o kadar almış. Muhittinavalli gibi zatlar cenab baktım. Efendim. Vahid ismili. Bir odur. Başka yok. Her şey olur demişler. Öyle gitmişler. İsmi Vahid de gitmişler ama Cenab-ı ismi isminin hepsi aslidir. Bir ismi aslı kabul edip diğerlerini geriye ittiğin zaman tevhidine yapar, bu Sadece Allah Allah vacibi vücuttur, vahittir. Tamam. Allah'ın varlığı ve mevcudiyeti hiçbir mahlukla kıyasa girmez. Doğru. Allah'ın yarattığı her mevcutta vardır yani mahluk alem hayal değildir, behin değildir. Vardır. Ama şimdi sadece tek bir esmanın rüzgarına girip ateş veriyor. onunla coşu içerisinde yürüdüğün zaman diğer esma diğer esmayı görmemiş. Allah reza kıyır. Iskırıyor. Allah rahim ver. Allah'u Haluk'u Şey Her Şey halkı ile Allah'la da mevcudat ve kainat hayal değil ki. E, hayal perdesine sardığım zaman kim? Resulullah kim? Her hayal mi? mi? Allah Kur'an'ı niye gönderdi? Cennet ve cehennem hayal mı? Gerilerde kaldılar. bir esma ile gitmiş. Şimdi bir insan doktor olsa bakravalar var ya böyle havuç diyelim yok bakrava. 50 tane 60 tane havuç diyelim yan yana getirir tepsi doluyor mu? Hı. Şimdi tıp aşağıda şu anda 70 tane şey var değil mi? Bırak var. Rahat 70 branş var. 70 branş. Şimdi dahiliyeci Tamam, git git dahide da profesör ol. Ya sen o baklava tepsisi içerisinde, havuç dilinin içerisinde bir noktasın, yani o kadar. Ya diğerleri? Hepsi. Tıp varsa dahiliyedir, başka yok. Oldu mu? Olmadı ya. Bu kemelat-ı kübye-i kamile değil. Dahilesi var, kalemesi var, gözü var, kulağı var, çocuğu var, ateş hastalıkları var. Ben, sen gitsin, hepsi. Kur'an ismi azamdan her ismi azam, azam mertebesinden geliyor. Bütün alemlerin Rabb'i itibariyle Cenab-ı Kur'an'da konuşuyor. Peygamberimiz Resul'e bir Sakaleyn'dir. İngiliz'in Resul'üdür. O <gülüyor> Kur'an'ın hidayet ilmedesi, Kur'an'ın hakikat, mesesi Kur'anın çepesi, nere bu böyle evliya daire olsa <gülüyor> onların süzdükleri aldıkları hatta Kur'an'a alıp çıkarttıkları da ona nispeten cüzünde neyinde kalıyor cüzünde kalıyor. Stadunamis evliji okur mu? ve eşyanın batınına dalmış olan işrakiyün ve alemi gaybe nüfuz eden ruhaniyün dahi Kur'an'ın bu hasiyetini bulamamışlardır. Zira onların nazarları mukayyet olduğundan hakikatı ı mutlaka'yı ihata edemez. hakikat mutlaka var. mutlaka beşerin fehmine girer mi? Kısıtlı, kayıftı olan bir kum mutlakı, sonsuzu idrakla yiyata edebilir mi? Edemez. Evet. Evet. Bunlar ancak hakikatin bir tarafını bulur ve ifrat, tevhidi ile tasarrufa başlarlar. Yani meşhur bir körlerle ilgili film misali var ya, onun gibi yani. Ağma kör, kimisi tutmuş, kimisi boyrulundan tutmuş, kimisi hortumundan tutmuş, kimisi ayağından tutmuş, film nedir? Biri ayağını anlatmış, biri hortumunu anlatmış, biri kulağını ürünle şekil, kuyulucu. Gördükleri doğrudur. Ama ihatan noktasından külliyet camietsiz ile bakma genel bir nafisiyle oksanır. Bunun için telasülü bozup muvazeneyi ihlal ediyorlar. Mesela Envai cevahiri havi, ziynetli ve kıymetli bir defineyi keşfetmek için birkaç adam denizin dibine dalarlar, denizin dibinde araştırma yaparken birisinin eline uzunca bir parça elmas geçer, definenin müştemilatının tamamen bu gibi elmaslardan ibaret olduğunu hükmeder. Sonra arkadaşlarından başka çeşit cevherin bahsini işittiğinde onların buldukları cevahirin kendi bulduğu elmasın nakışları olduklarına tahayyül eder diğer kürevi bir yakutu bulur, öteki arkadaşı da başka bir çeşidini buluyor ve hakeza. Her birisi definenin esas müştemilatı kendi bulduğu çeşitten ibaret olduğunu ve arkadaşlarının buldukları çeşitler de definenin zevaid ve teferruatından olduğunu itikad eder. Mesele bu şekle girmekle muvazene kayıp ve tenasüp sahil olur. Sonra meselenin hakikatini keşf ve izah için tevilat ve tekelifata başlanlar, hatta definenin inkarına bile zihab eden olur. İşte İslam tarihinde mesela bakın tarikatların seyir içerisinde kamil insanlar gelmiş. Ama bakın tevil-i hakiki de iki nokta çok önemlidir. Birincisi Erkan-ı bütün merhale ve mertebelerinde külliyete çıkmak. Mesela bazı peygamberler ümmetleri daha tüfeğli olduğu için Allah'ın varlığından bahsetmişler ama kaderden çok peygamberler muhtesar bahsetmiş. Anlamaz. İlk hukuk kaderi anlat. Şimdi beşerin terakçisi aynı gibi. Yani. İlk hukuk ortaokul, lise, üniversite. Peygamberimizin gelmesi üniversite gibi işte. Kur'an geldi. Beşer kemal manasına gelmiş olduğu için Kur'an geriminden sonra artık kitap yok. Resulullah'tan sonra peygamber yok. Beşer tedrisat itibariyle mükemmelleşti. Üniversite seviyesine gelmiş oldu. Ama eski peygamberler döneminde bazı peygamberler kaderden çok az vahsetmişler. Niye? Kaldıracak güçte değil. Aynı bunun gibi. ki çocuğu düşün, daha temel matematik alıyor, çarpma bölümüne çarpım tablosu, gel diferansiyel, diferansel konuş, fonksiyonel teorisinden konuş sinüsten, kosinüsten, uzay geometrisinden konuş ne anlar ki seviye, seviye gir falan olduğu için bazı peygamberler erken günahinin bir kısmı kısmını mecburiyette ne yapmışlar? kapatmışlar, öğretilerle yapmışlar. ve İslam tarihinde de mesela bakıyorsunuz, mesela adam Zikirde çok değeri gitmiş. Akşama kadar zikir, çok güzel. Ama fikirde çok, çok, çok geri kalmış tüfeğiyle. Çocuk gibi. Haşir bahsinde, kader bahsinde, Erken İmaniye'nin diğer yani kutu ve bahislerinde ne olmuşlar? Yerlerde kalmışlar. Ama hem bilen insanları bu Kur'an'dan telaffu ettiği için Kur'an'ın hakikatlerinden geldiği için, Dantelenm ettiği için Risale-i Nur Cadde-i imanın bütün erkanına yapıyor? Hitap ediyor. Aklı ikna, kalbi işba ediyor. Bakın şimdi sözlere bakın. Bakın. Şimdi sözler. Birinci sözden dokuzuncu söze kadar iman, küfür hakikatları, dokuzuncu söz, namaz. Onuncu söz ahiret, ahiret. 2020'un şartlarında müjdesi ahiret var mı? söz kader. 29'un söz meleklere iman. 25' söz Kur'an'ın icazı. 19'un söz Resait Muhammedi. Ne kaldı? Ve diğerleri de tevhid. Bir işteat tı almıştı. Neredeyiz? İşteat olmaz erkan imanın bütün esasatı burada var mı? Sözleri okurduğum zaman iman hakikatlarının hepsinden tahaddi ediyoruz. Sanm buna nasıl olmuş, bununla olmuş? Ya. Bakıyorsun zaten, dinde müteassıf mahkeme yaptıydı noksan, hariciler. Ya. Hariciler ne isterse hafızdı, Kur'an'da en çok meşhur olan onlar gündüz oruç, gece sabaha kadar namaz. Secde alametleri yüzlerinde peygamberimiz okum delip çıktık, onlar dinden delip çıkacaklar. Fikir yok. Dinden mutrasıb, mahkeme-i ahliyede Yoksa fanatik. Fanatik kafa. Uuu. Yani haricilerin dünyası tam fanatik. Fenerbahçe'de Karate sahili Beşiktaş'ı. Böyle televizyonda girdim, böyle yedi yemek yüldü, adamın elinde baltalar, döner şeyler, uçakları, maça gidiyor. Fanatik. Takımı kazandığı zaman sabaha kadar vur patlasın, uçak oynasın. Kaybettiği zaman da kırıp döküyor. Fanatikten takım olmaz. Fanatik intizama giriyor fanatik, skoru da değiştiremez. 70 bin kişi, yani statta 100 bin kişi hiçbir skoru değiştiremez. İslamiyet salaveti diniyedir, fanatik değildir. Bakıyorsun, gürültü patırdı. Adam profesyonel, santrafo mu? Dokuz numara, on numara, dünyanın en güzel ayağı maçı kaybettiği zaman kafayı vurup yatıyor. Kazandığı zaman da infilak etmeye, bağırıp çağırmaya gerek yok. Mesleğini biliyor, öbürü öyle değil. Meclasına oturmamış. Gürültü çok, patırtı çok ama skor yok. cenab bu Allah'ın da hepimizin mahfızası. Yani. İslamiyet, Efendim, eskiden bir vardı böyle, o din İslamiyet. Efendim, şeriat, devlet kurdu, Allah'ın hükmüyle hükümet, Mehmet, Şafi'lerin tanıştığı, ağzında, profan'da şu bu, namazı kılmıyor. Sabah namazı yok. Evde de yok. Bir de şeriat istiyor. Neşe vakit yok. Kurluk yok. Bütün insanları da gördük. Gördük. <gülüyor> Yatırp anladığı. Şimdi o öyle <gülüyor> Süreymi Aile 44 Allah'ın ahkamı'yı hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir. Ayet-i Kerimler. ayet, ayet izah ediyor. Allah'ın hükmü hükümet demek yani e, Allah'ın hükmü diyor inkar ederse kafir olur. Bir insan Allah'ın hükmüne muhalefet ise, günahı günah varlık bilse, günahkar olur. Günah büyükse, fasık olur. Ama yine daire İslam'ın içindedir. Şimdi birisini getirirler, adamı şeyden getirmişler, kahvede, <gülüyor> televizyonun karşısından almışlar, yetmişler, böyle bir asker şeyi giymiş. cahit. Maide 44. Ders okuyoruz, Maide 44. <gülüyor> Allah'ın hükmü, hükmek mühendir, kafilerin ta kendisidir. Baktım, anlamda şey yok, hükmah kabiliyeti yok, izam edeyim. Allah'ın hükmü, Kur'anda 666 ayeti Kur'an'ın 6.666 ayeti içerisinde ahkamla ilgili ayetler yüzde bir. Diğerini itikat, iman, muamelat, ahlak, <gülüyor> ibadet ve marifet. Kur'an'ın hükümlerinden birisi nedir? Mesela gıybet. Allah gıybeti yasaklıyor mu? Yasaklıyor. Bir başka bir etken edeme gelir ki, gözlerinizi haramdan muhafaza ediniz. Bu da Allah'ın hükmü. Şimdi oturup konuşurken bir anda, bir anda kıymet etti. Bu adam tesbih getirdi bana getirdim getirmedi. <gülüyor> hmm. getirmedi. Etti, mi getirmedi. Getirmedi. Kıyvet etti mi? İnsanın bir arada ağzı kayabilir Hı. mi? Ha, gençtir, aklı zamandır, sokakta gözü kaydı. Şimdi bu adamı Allah'ın hükmüyle onun şeyini bile. Kafir, kafir, kafir, böyle hasta iş. Böyle yaptın zaman mı? Dünyada Müslüman kalır mı? Kalmaz. Müslüman mı? Ya bu İslametin ne kadar daraltıyor, kafaya bakıyor, Ramazan'a bak, ya, yani bak. darat, darat, darat. İpek e, Amirelerden başka kimse kalmaz. Zaten peygamberler de Allah göndermiş. Daha peygamber niye gelsin ki? <gülüyor> Peygamberin düşüler <şimdiden> Müslüman yok. <gülüyor> <gülüyor> Daha peygamber niye gelsin yani? Esprisi Esprisi de kalmaz. Baktım. Baktım. Anne içeri sıkıştı hocam. Dedim şöyle bakalım. Şimdi ona göre bir insan Allah'ın hükmü hikmetmese ne oluyor? Kafir. Kâf. De şöyle bakın. Sen şimdi hiç günah işledin mi? Durdu. Şimdi işledim deyse <gülüyor> <gülüyor> ona göre ne olacak? Yaratılmayacak. Söyle bak lan. Söyle bak lan Durdu. <gülüyor> Dedi işlemedin. <gülüyor> Daha üzerine gidip ezmek istedim. Diyecektim ki hiç işlemedin ise bu yalan işledim. Işte. <gülüyor> Allah sen de akıbetini muhafaz ya, etsin hadi. İlahi cehennemizi Ya, ya. ya. Evet sünnet-i senye ile muvazene yapılmazdan evvel hemen meşhudatına itimat eden işraki yün ile mutasabifen eserlerini temin eden zatlar bu söylediğime hak verir, bila tereddüt kabul ederler. Subhaneke hakim. rabbil